Hayırlı akşamlar, hayırlı dersler. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir cümle Peygamberan-ı İzam ve Rusul-i Fikham vesselam efendilerimize Ezvaz-i Tahirat'ın, Ehl i Mustafa'nın, Evlâd-i Rasûl'ün, Eshâb-i Rasûl'ün, etbâ din, millet, memleket, vatan, ilim yoluna hizmet etmiş ve tarihe mal olmuş bütün büyüklerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin, yiğitlerimizin, atalarımızın ruhları için. Bir cümle piran Aizam İzam ve Dervişan-ı Kiram, Ha-ı Sıhtan, Rumi, Peder i Alileri, Sultanul Ulama, Beha-ıdd-in Veled, Kurhaneddin Tirmizi, Şems-i Tebrizi, Salahaddin-i Zerkub, Husamettin Çelebi, Sultan Veled, Ulu Arif Çelebi ve Bilcümle Çelebiya'nın, Hamuşa'nın, Dervişa'nın, <gülüyor> Mesnevi Şarihlerinden, Ankaravi Hazretlerinin, Bosnevi Hazretlerinin, Bursa'vi Hazretlerinin, Abidin Peşan'ın, Kenan Rufahi Bey'in, Ahmet Avni Konuk Bey'in, Şefikcan Hocamızın, Tahirül Mevlevi Hazretleri'nin, Mithat Bahari Hazretleri'nin, Selman Dede'nin ve Celalettin Çelebi'nin ve Bilcimle Khamuşa'nın, diğer hocalarımızdan, üstadlarımızdan üzerimizde hakkı bulunan Ümmeti Muhammed'den ahirete gidenlerin, ana baba akrabayı taallukatımızdan, sevdiklerimizden ahirete gidenlerin kâffesinin ruhları için. Allah rızası için el Fatiha Tobago marabadan şehbarniştir Bakeriman karha düşvarniştir Huzura varmak için bende takat yok deme büyüklerle iş görmek zor değildir gam yeme Bu Hazreti Mevlana'nın 219. beytidir Mesnevi'deki bir beyt. Bütün mesnevi dersleri bu beytle beraber başlar Yani büyüklerle düşerse büyüklerle işte ben efendim layık değilim bizden adam olmaz hocam Oo, biz nerede falan deyip böyle ümitsiz cansız nihilist diyorlar bunlara işte böyle bir edayla dinden büyüklerden hoca efendilerden mürşitlerden uzak durmak doğru değil diyor Hazreti Mevlana. Sen istersen kusurlu ol günahkar ol İster küçük ol, ister cahil ol, onlar seni hoş görürler, hoş karşılarlar demek istiyor. Evet, bir hikayeye başlamıştık. Bu hikaye bizi anlatıyor, bizim iş dünyamızı anlatıyor ama Hazreti Mevlana işte bir padişah diyor, ava giderken bir cariyeye aşık olmuş, büyük paralar vererek o cari reis, cariyeyi satın almış, dünya güzeli bir cariye. Fakat saraya gelince cariye hastalanmış. Bir takım tabipler o zamanın doktorlarını çağırmış. Demiş ki ne olur bu benim en sevdiğim canım ciğerim. Buna bir şey olursa ben de ölürüm yani o kadar seviyorum. Hatta ben önemli değilim o benden daha kıymetli. Bunu şifaya kavuşturun bu hastalık neyse bunu iyi edin. Doktorlar da peki demişler, her birimiz biz bu devrin birer İsa'sı gibiyiz, Hazreti İsa gibi yani ölüyü diriltiriz gibi böyle bir iddiayla girmişler. Fakat aylar sonra tedavi ne verdilerse ters tepki yapmış. Bir türlü cariye iyi olmamış, gitgide kötü oluyor. Hangi ilaç veriyorlarsa iyileştirecek yerde hastalığı arttırıyor. Sonra bakmışlar ki olmayacak. <Gülüyor> Hazreti Mevla'na diyor ki, iddialı başladılar. Hep her birimiz birer İsa gibiyiz, bu devrin kalinosuyuz yahut işte Hipokratiyiz gibi iddialarla başlamasalardı, inşallah deselerdi, bir iznillah deselerdi, Allah onları muvaffak ederdi. Hiçbir şey iddia ile başlamak doğru değildir, Allah'ın adıyla başlamak doğrudur. Onun için Besmele ile başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim demek, kendimizi Allah'ın rahmetine, merhametinin himayesine arz etmek demektir. Hayat diyor yine Hazreti Mevlana, hayat Rahman'ın kanatları altına sığınmaktır. O koruyucu olan odur. Ve bunun en güzel ifadesi de Bismillahirrahmanirrahim'dir. Rahman ve Rahim olan, Rahman Enine genişliğine sonsuz demektir. Rahmeti bol. Ne kadar bütün kainatı kapsamış. Ve rahmeti vasiat kull şeydir. Ayet okudum. Kur'an'da bu cümle bir Kur'an ayetidir. Ve rahmeti benim rahmetim vasiat kapsamıştır. kaplamıştır. Külle şey her şeyi. Rahim derinliğine sonsuz merhamet demektir. Yani enine de sonsuz, derinliğine de sonsuz. Allah'ın bütün sıfatları sonsuzdur. Rahman, Alim, Halim, Hakim, Aziz, Gafur, Gaffar. Hepsi sonsuzdur. 99 esması değil aslında, 104-105 tane Kur'an-ı Kerim'de ismi geçiyor. 99 akılda kalsın diye şey etmişler, o 99'u seçmişler. Bu bize lazım olan esmasıdır Allah'ın. Yani bu dünyada yaşayan mahlukata bizimle ilişkili olan, bizde de bulunan az çok bir cüz de olsa bir kısmı da olsa. Mesela merhamet. En zalim dediğin adamın da kalbinde vardır. Biraz, biraz vardır. Ama hangi şeyi kullanırsan o gelişiyor. İstidatlar gibidir, kabiliyetler gibidir. Çocuk bir harikalar yumağı olarak doğar elimizde. İyi yetiştirirsen müzisyen de olur, ressam da olur, şair de olur. İhmal edersen hiçbir şey olmaz. Ama Allah'ın isimlerini bu 99 ismi, 99 işte diyoruz o şey öyle seçilmiş işte. Mesela i̇şte Kur'an ayetleri de öyle. Aslında Kur'an işte 6400 küsür ayettir. Besmele'yle falan beraber. Ama biz 6666 diyoruz. Akılda kalsın diye. Bu böyle bir şey işte bir böylemiş. 99'dan fazladır Allah'ın ismi. Bu sadece bizimle bu dünyada yani yer küre dediğimiz bu dünyada yaşayan canlılarla ilişkili olan esmasıdır. Eğer Allah'ın başka mahlukatı, başka yerlerde başka canlıları ki vardır. Kur'an'da da söylüyor başka yerlerden Allah bir, bir tane dünya yaratmış değil belki binlerce. Belki şu anda tahmin olarak galaksiler keşfedilen galaksiler içerisinde dört binden fazla dünyaya benzer hayat olan dört şey olacaktır. Yani şey sistem olacaktır. Öyle tahmini söylüyor. Yani binde bir her bin galakside birinde bir güneş sistemi olsa, her bin güneş sisteminden birinde dünyaya benzer büyüklükte ve dünyaya benzer güneşe uzaklıkta bir şey olsa dört bin küsür bu keşfedilen galaksiler üzerinden yapılan binde bir tahmini bir şeydir rakam. Ama henüz dünyaya benzer bir gök cismi keşfedilebilmiş değildir. Ve bu ihtimal, 10 üzeri 28'de bir ihtimaldir. Karşağanın kendi tahminine göre. Yani 10 yazıyorsun, 28 tane sıfır koyuyorsun üstüne. Ondan sonra bölüyorsun. Hafardım. 1 yazıyorsun, bölüyorsun. 10 üzeri 28 ihtimalde bildir. Bir bir ihtimaldir. O kadar uzak buna rağmen. 4 bin küsür dünya gibi bir şey hayat o bulunabilen bir şey olması lazım. Bunu niye söylüyorum ha? Bu sadece bizimle ilgili olanlar. Ki Allah'ın başka mahlukat vardır. Melekleri vardır, başka canlıları vardır. Melekut alemi diyoruz zaten. Melekler de bizim gibi tek çeşit bir varlık değildir. Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca çeşit melek çeşidi vardır. Onlarla olan ilişkisinin de esmaları vardır ki onlar bizim için çok yabancı isimlerdir. Bilmiyoruz. Bize bildirilen kadardır Allah'ın isimleri. Bununla beraber efendim Allah'ın sonsuz ismi vardır. Her isminin kapsamı da sonsuzdur, sonsuz boyuttadır. Allah sonsuz kere sonsuz boyuttadır o zaman. İşte Miraç'ta raf olup ol şaha yetmiş bin hicab diyor. Yetmiş bin sözün gelişidir. Yani kesretten kinaye işte. O devirde milyarlar, trilyonlar işte zaten trilyon falan değil bu söylediğim rakam. Milyar kere milyarda bir ihtimaldir. Yani on dört rakamı iki kere birbiriyle çarptığın zaman iki tane on dört rakam ki milyardır. Milyar kere milyar ihtimalden bir ihtimaldir. Buna rağmen 4000'den fazla dünya benzeri birtakım şeylerin gezegenlerin bulunması ihtimali mevcuttur. Daha ha bu dünyanın genişliğine kadardır. Keşfedilen uzay dediğimiz yahut işte feza eski adıyla, yeni adıyla uzay, işte İngilizcesiyle kozmos dediğimiz, bu kainat dediğimiz bu ne kadardır acaba bunun genişliği? İşte 14,5 milyar ışık yılı uzaktan gelen galaksiler var, ışığı gelen galaksiler var. 13,5 milyar dediler, şimdi 20 milyara doğru gidiyoruz. Benim çocukluğumda işte ortaokulda 1950'lerde Einstein o zaman sağdı. Einstein öldüğü zaman ben lisedeydim 1957'den. O zaman 56'da öldü galiba. Neyse, Einstein öldü dediler. O zaman 3,5 milyar ışık yılı bir alan keşfedilmişti. Şimdi 13,5 milyar ışık yılı uzaklıktan bir alan, bu yarı çapı bu dediğim yer. Böyle bir iki şey. Şimdi 20 milyar ışık yılı, belki 50 sene sonra daha büyük şeyler... ...lazer ışınlı dürbünler falan yapıldığı zaman... ...o sinyalleri algılayabilecek aletler keşfedildiği zaman... ...hele bu şey... ...biraz teknolojiden girdik kusura bakmayın. Allah'ı anlatıyoruz teknolojiyi değil. <gülüyor> Onu bile yani. Şeyi, belki 40 milyar ışık yılı uzaktan... ...ondan sonra da... ...bu astrofizik dediğimiz uzay bilimleri... Bir yerde pes edecekler. Biz bu işin sonunu önünü bulamadık diye. Bugünkü teknoloji yani en yüksek hız ışık hızı işte saniyede 300 bin kilometre. Tabi uzaydaki direniş var geçerken tozlar topraklar işte kayalar falan. Uzay böyle bomboş değil bizde. O, o direnç şey olmasa saniyede normalde 300 bin kilometre hızdır. Işık hızı. Ondan bugünkü teknoloji. Eğer bu çekirdek altı fizik dediğimiz, o çekirdek kırılıp da ondan bir teknoloji şey edilirse, bu şimdiki ışık hızı dediğimiz fizik hız, Kaplumbağa hızı olarak kalacaktır. Saniyede belki birkaç milyar ışık, kilometre ışık hızı. Zaten bulamadılar daha. O çekirdek altı, fizik kırıldığı zaman oradan çıkan enerjinin nasıl bir enerji olduğunu bilmiyor. Bir de onun teknolojiye dönüşmesi var. İşte bizim Feza Gürsey vardı, Allah rahmet eylesin. Devrin Einstein'ı diyorlardı. Çok kıymetli bir adam. Onun makaleleri var, kitapları var. Eski şeylerde var, TÜBİTAK'ın yayınlarında var. Hatta onun çok önemli bir konferansı var. Vefatından 2-3 sene önce. 1980'lerde 80'lerin başında orada bir konferansta diyor ki eğer bu çekirdek altı fizik dediğimiz fizik kırılıp ondan elde edilen enerji teknolojiye dönüşürse şimdiki yaşadığımız ve şikayet ettiğimiz bu hızlı hayat mağara devri gibi kalacak diyordu. Taş devri gibi kalacak diyordu. Öyle bir acayip bir şey. Şimdi insan ona ayak uyduracak. Düşünün. Her Gittikçe bela yani bizi karşılıyor. Oba. Allah böyle bir Allah ve bize böyle bir kainat yaratmış. Böyle bir hayat bahşetmiş. Allah'ın 99 ismi yok. Allah'ın sonsuz ismi var. Ve her isminin kapsamı da şümülü de yine sonsuzdur. Sonsuz rahmeti, sonsuz mağfireti, sonsuz evet sonsuz kere sonsuz demişti. Allah sonsuz boyuttadır. Ve onun için halk etmek, yaratmak hiçbir şekilde zor değildir. Önce sizi yaratan diyor, tekrar yaratamaz mı? Evet, böyle bir Allah'la. Bu Allah bize bir din gönderiyor ve o dinin de içinde aşk gönderiyor, aşk. Dindarlık demek Allah sevgisi demektir. Başka hiçbir şey değildir. Allah'ı seven, onun yolunda yaptığı hizmetleri severek yapar. O hizmet ağır gelmez. En ağır iş çocuk bakmaktır, çocuk yetiştirmektir. Ama anne o çocuğu yetiştirirken... Hiç zahmet çekmez. Bilakis bir tane daha olsun çocuğum diye ama çok zordur. Üç defa gece uykusundan uyanır. Çocuk hasta olduğu zaman oturur onunla ağlar. Dünyanın en zor işi anneliktir. Onun gecesi, gündüzü, sabahı mesaisi yoktur. 24 saat çocukla beraber olacaksın. 40 dediği zaman uyanacaksın. Peki bu anneye acaba çocuk yapmak, kendi evladına bakmak en zahmetli iş olduğu halde sor bakalım anne bu çocuğun bakımından dolayı şikayetçi midir? Allah esirgesindir. Allah acısını göstermesin diyor bunu. Onun üzerine titriyor. Allah da böyledir. Allah'ı seven onun yolunda fedakarlık yapmaktan zevk alır. Zahmet duymazsa. Eğer ibadetler size ağır geliyor, zahmet gibi geliyorsa, sizin imanınız yahut bizim imanımız, hep beraber kendimi de katarak söyleyeyim, henüz imanlarımız kemale ermiş demek değildir. Koruk halindedir, daha üzüm olmamış demektir. Bu böyledir. Onun için hayat, yaşamak, Rahman'ın kanatları altına sığınmaktır. Bu benim sözüm değil, Nurettin Topçu'nun sözü. O da Mevlana'dan ilham alarak söylemişti. Bana demişti ki, emekli olacağım, Mevlana'nın eteğine yapışıp onunla beraber gideceğiz. Vallahi biz de yapıştık ama işte gidiyoruz bakalım. Aşk diyor sevgi, bütün tercihlerin sevgiliden yana yapılmasını gerektirir. Aşk bütün tercihlerin sevgiliden yana yapılmasıdır. Bunun adına aşk diyor işte. Aşık sevgilinin yanında ben diyemez. Ben yoktur. O var sevgili vardır. Onun istekleri önemlidir. Sevgiliye karşı benlik iddia ediyorsan sen aşık değilsin. Can feda diyor şeye. İşte aşkı anlatıyor burada <gülüyor> Hazreti Mevla'na. O tabipleri gönderdik geçen sene biraz üzerinde konuşmuştuk son derslerde. O tedavi edemeyen tabipleri hastaya bakıp da edemeyenler onlar çekildiler vazgeçtiler. Ondan sonra duayı bize anlattı. Ama duayı nasıl anlattı Hazreti Mevla'na? O işte padişah gitti, başındaki şeyi attı, ayakkabısını çıkardı. Mescide girdi, secdeye kapandı. Saatlerce ağladı, sızladı. Ne kadar yoruldu, takatten kesildi, düştü. Artık hayat, nefes alacak vakti kalmadı. Böyle uykuya daldı, yorgunluktan, uykusuzluktan. İşte sabaha karşı bütün gece dua etti, yalvardı, yakardı, ağladı, sızladı. Ya Rabbi dedi, bu hastaya şifa ver. Bu doktorlar bir şey yapamadılar, gittiler. Bir tek sen kaldın. يُجِبُ الْمُطَّرَّ اِذَا دَعَهُ Allah, mustar kalmış kulunun duasını kabul eder. Çaresizin duası, çare demek, çaresiz demektir. Zaten biz çaresiz kaldığımız zaman... Oraya vurduk olmadı, oraya gittik olmadı, oraya gittik. Baktık ki çaresiziz. O zaman Allah'a sığınıp Allah'a yalvaracaksın. İşte çaresizin duasını Allah kabul eder. Çünkü o bütün varlığıyla Allah'a teslim olur. Ya Rabbi senden başka gidecek kapı kalmadı. Senden başka gidecek kimsem yok. Sen varsın sana geldim. Ne olacaksa sebebini sen halk edeceksin. Diye. Öyle bütün varlığıyla, ruhuyla, kalbiyle, aklıyla, gönlüyle, ne varsa bütün. Hatta vücuduyla, gözyaşıyla. İşte Hazreti Mevlana diyor ki işte zaten. Diyor ki diyor bir şeye baktığın zaman, harama baktığın zaman gözün cenabet olur. Ağla ki o gözün diyor gusletmiş olsun, cenabetlikten kurtulsun diyor. Harama bakan göz ağlamadan cenabetlikten kurtulamaz diyor. Ağla, sızla, af dile Allah'tan tevbe et ki o gözün cenabet olmaktan koru, olsun. Bu böyle. Şurada aldığım notlar var. Aşk ruhumuzu aydınlatan güneştir diyor Hazreti Mevla'na buradaki beytinde. Can güneşi ki alemi esirin haricindedir. Onun zihninde de, hariçte de benzeri yoktur. Yani bu dünyamızı aydınlatan güneş tamam diyor bu fizik manada varlığı aydınlatan, eşyayı, şeyleri aydınlatan ve onlara hayat veren, dünyamızı da canlandıran işte suları buharlaştırıp yağmuru yağdıran bütün hepsi, bütün tabiat olayları güneşin şeyiyle, sebebiyle meydana geliyor. Fakat diyor aşk ruhumuzu aydınlatan, ruh dünyamızı aydınlatan güneştir. Bu güneş onun yanında çok sönük kalır diyor. Bu bizim bildiğimiz güneş, aşk güneşinin yanında çok sönük bir şeydir. Hiçbir şey, lafı bile edilmez diyor. Işte. Hiç yokmuş gibi diyor. Sevmeyi önemli görüyor. Sevmek önemlidir. Seven kişi mutlu olur. İçinde aşk olan, kalbinde, gönlünde aşk olan kişi mutlu kişidir. Sevmek, sevebilmek önemlidir. İşte bir şarkı var ya, sevmek mi güzel yoksa sevilmek mi? Ne dersin diyor? Sormaya gerek yok. Sevmek, sevilmekten daha güzeldir. Sevinmek kibir getirir, hoşumuza gider. Ama esas onu yaşayan, aşkı yaşayan, seven kişidir. Hele sevgili ona yüz vermiyorsa hiç daha başka türlü tecelli eder. Aşk ehli de alem de mı bulunmaz. Mecnun isen ey dil sana Leyla mı bulunmaz diyor. Yeter ki sen sevebil, sev. Bu mecazi aşk bizi ilahi aşka götürür. Mecazi aşk dediğimiz işte insanların, dünya nimetlerinin sevilmesi. Kimisi işte futbol topuna aşıktır, kimisi yeni aldığı arabasına aşıktır. Kimisi bir kıza aşıktır böyle. Kimisi çocuğa sorarsan en sevdiği şey balondur. Nehut biraz büyüdüğü zaman dondurmadır, ciklettir falan. Her yaşın, her cinsin kendine göre sevdaları vardır, aşkları vardır işte. Çocuk böyle 8-10 yaşına gelince akranlarıyla oynamayı sever. Onun için en bir numaralı şey oyundur. ıslıkla çağırırdık birbirimizi. Ha Hüseyin gelmiş bende sokaktan çağırıyor. Oğlum nere gidiyorsun daha akşam yemeni şimdi diyelim hani. Anne dur bir bakalım arkadaşlar. Böyle gidersin gece. Köyde tabii köyde bir şey yok. Böyle karda işte işte oyun. Bir yere kadar. Benim en çok sevdiğim şey kaba ağacına çıkmaktır. O kuşların gelip oturduğu yere illa ki falan. Annem bağırır, çağırır. Sonra şeylerden, o telefon tamircilerinden şeyi öğrendim. Onların markuşları var. Ayağına takıyorlar. Böyle direğe çıkarlar onlar. Merdiven gibi gayet kolay. O çünkü o şey takılır bir şeyden böyle. Sonra baktım. Benim marpucum falan yok tabii. Bir sicimden bir şey yaptım böyle. İkisini ayağımı takardım. Onunla beraber çıkardım. Çıkması kolay da inmesi çok zor ve tehlikelidir. Küt diye düşersin. Çok dikkatli olmak lazım. Şimdi çocuk da öyle. Duvar, duvara tırmanır. Sonra inmeye gelince anne gel beni indir diye bas bas bağırır. Ciyak ciyak bağırır. Evet, böyle bir çocukluk işte. Her yaşın, her cinsin, her hayatın. Mesela siyle geçen gün şey etti, söyledim. Ben çok zayıftım. Şimdi de çok kilolu değilim. Allah'a şükür. Şimdi merdivenleri üçer üçer çıkardım böyle. Hopla yazıkla iki sıçramada bir kat çıkardım böyle. Ama o yaşta, bir dediğim yaşta, 18-20 yaşları, 25 yaşına kadar talebeli i̇şte talebelik yılları. Dedim ya bu böyle 18 santimle merdiven mi olur? Bu tek tek çıkmakla biter mi? Bu, bu E işkence insanlara falan diye. Biraz da yapanlara sitem ederdim içimden. Şimdi diyorum ki iyi ki böyle yapmışlar. Yani şimdi o yaş 18 santimli merdiveni ne yapsın? O 50 santim 100 santim olsa hoplayıp çıkıyorsun. Zıplayıp geçiyorsun. Evet sizlere diyorum gençliğin kıymetini bilin ve kendinizi iyi yetiştirmeye çalışın. Biz geç kaldık. Çeşitli sebeplerden verir. Bizim zamanımızda okuyacak kitap yok. O şey vardı. Gazete kağıtlarından kese kağıdı yaparlardı. Köyde gelip o kese kağıtlarından okurduk. iki sene önceki şeyler. Yok. Gerçekten kitap yok. Şimdi Allah'a şükür her konuda yüzlerce her çeşit kitap var. Ha. Televizyon seyretmeyi bırakın. Size eğer bir şey söylemem istiyorsanız, bize hocam ne dersin, ne tavsiye edersin? Bir ömür boyu televizyon seyretseniz, yarım sayfa kitap okumuş kadar bilgi elde etmezsiniz. Onu da sizi söyleyeyim. Bilgi kitaptır. Zalikel kitab, la raybe diyor. Kur'an bize kitabı tavsiye ediyor. Kitabı takdim ediyor. Tabii başta kendisi. Kur'an kendisini orada kitap diye vasıflandırıyor. Zâlikel kitap işte bu kitap. Bu öyle bir kitaptır ki bu kitap manasınadır. Zâlikel kitap o manaya gelir. Öyle bir kitaptır ki bu kitap. la raybe Onda hiçbir şüphe, bir yalan, yanlış bir şey yoktur demektir. Evet. Aşk ehline alemde dilara mı bulunmaz? Mecnun ise ney değil, sana Leyla mı bulunmaz? diyor. Ben bir şey daha söyleyeyim. Bunu geçen sene de söylemiştim ama yeni gelenler var. Onlar için söylüyorum. Sohbet ediyoruz ya mesela. Bu mesnevi. Hakiki aşkla, mecazi aşk, yani ilahi aşkla yahut da ruhani aşkla İlahi şey Mecazi aşk dediğimiz bu dünyaya ait olan aşklar arasında ne fark vardır? Seven, sevgilinin eğer ruhuna aşıksa, gerçek aşksa o aşk ölmez. İşte evlenince diyor aşk biter diyor. Doğru. O aşk değil ki zaten bitmesi gerekir. Hakiki aşkta öyle bir şey yok. Böyle onları da yaşadık yani. Onları biliyoruz. Allah'a şükür. Gördük mesela. Arkadaşlar iki kişi tanıyorum. Birisi nişanlıyken kalp krizi geçirdi. İşte gitti anji oldu sonradan bypass oldu. Geldi hatta dediler ki kıza ya bu çocuğun işte ömrü az. Sen bununla evlenmek istiyorsun ama. istersen vazgeç dedi. Hatta oğlan da teklif etti. Eğer dedi şey Ağır sen şey falan. O kız kahraman çıktı. git Ben dedi söz verdim. Ve o haliyle evlendiler. Öteki de yine kalbinde delik vardı bir kızım. O da ameliyat oldu falan etti filan etti. O da evlendi. Böyle söz verdik diyor işte. Mecnun Leyla'ya aşık. Tabii. O şey aşiret reisi, şeyh derler, Araplar. Diyor ki bu mecdunu bulun getirin bana diyor. Bu çocuk çöllere gidiyor. Leyla Leyla diye zırlayıp duruyor diyor. Getirin bunu bana bulun getirin. Getiriyorlar. On tane cariye. Giydirmiş, büşatmış, tane bakın süslenmiş. Sürmeler, makyajlar falan. Ve öyle dizmiş bir sıra. Mecnun'a demiş ki, bak demiş bana söyle, şu demiş, Leyla dediğin kızdan bunların her birisi on kat daha güzel demiş. Hangisini beğeniyorsan seni onunla evlendireceğim, yeter ki demiş şu Leyla, Leyla diye zırlayıp durmaktan vazgeç demiş bana. Mecnun şöyle bir göz ucuyla bakmış, siz bana kadehleri gösteriyorsunuz, ben şaraba aşığım demiş. O kadar. Şarap dediği ruh, içindeki, iç şişenin içindeki siz bana diyor kadehleri gösteriyorsun fizik güzellikler Mecnun'un şeyi o değil ki aşk, evet can güneşi zihinlere sığmaz diyor Hazreti Mevlana işte aşk güneşi dediği onun misli tasavvur ve tahayyül edilemez. Daha aşkın tarifi de yapılabilmiş değildir. Bir sürü söz var aşk hakkında. Sevenler, sevilenler, Allah aşıkları, Allah'ın sevdikleri, radıyallahu anhum ve radu an Allah'tan razı olanlar. Zaten aşktan şikayet yok ki. Evet. Sen diyor, sen bana cevretsen bile, diyor, cevretsen yani eza, cefa etsen bile diyor, biz onu nimet biliriz, kısmet biliriz diyor. Bir şey Mekke'de Hızır aleyhisselam yanındakini uyandırmaya kalkmış. İşte Kur'an okunuyor, o da uyuyor. Yani gaflet içinde. Dürtmüş demiş, agah ol, kendine gel. Burası böyle uyunacak yer değil falan diyeyim de. O da Hızır Aleyhisselam'ın yüzüne bakmış. Demiş ki bak ben seni tanıyorum. Beni rahat bırak. Şimdi demiş Hızır olduğumu söylerim. Buradaki bütün halk gelir kafana üşür, üşüşür, başına bela olur demiş falan. Şimdi dedi, bak gelin Hızır burada diye bağırırım demiş falan. Adam hayretler içinde kalmış. Gafil diye müdahale ettiği, kendine gel agah ol dediği meğer büyük bir evliyaymış. Sonra Allah'a dua etmiş. Demiş ki ya Rabbi bana bildirdiğin sevgili kulların arasında bunun ismi yok. Bu kim demiş. Bu beni hemen gözünü açar açmaz Hızır olduğumu tanıdı ve bana böyle dedi. Cenab-ı Hak'tan ona ilham geliyor, nida geliyor, işaret neyse. Diyor ki Hızır aleyhisselam ben sana Beni sevenlerin ismini bildirdim. Benim sevdiklerimin ismini bildirmedim diyor. Bu benim sevdiklerimdendir diyor. Aşkta kıskançlık vardır. Allah da sevdiklerini kimseye bildirmiyor. Kıskançlık diyor. İşte onlar ricalul gayt diyoruz onlara. Allah'ın Allah'ın sevdikleri Allah tarafından deşifre edilmiyor. Pek ki Hızır bile bilmiyor mesela. O mâne işte. Bu da Allah rakiptir. Allah kıskanır. Kendisinden başka hiçbir şeyin daha çok sevilmesini istemez. Seni ondan imtihan eder. Sevdiğin nimetten imtihan eder. Bazı insanlar vardır. Evladını çok sever. Halbuki benim diye sevmeyeceksin. Ey Allah'ım bu senindir diye seveceksin. Senin ikramın, senin ihsanın senin nimetin, sen verdin bize evladı, malı, mülkü hepsini. Allah'ın diye seversen doğru seversin. Benim diye seversen Allah'ı kıskandırırsın, Allah'ı devre dışı bırakmış olursun. Allah buna razı değildir. Zaten Hazreti Mevlana da diyor ki, Avâm-ı Nas dediğimiz sıradan insanlar rızık peşinde koşarlar. Arifler... Allah'ın sevgili kulları Rezzak'ın peşinde koşar. Allah'ın peşinde koşarlar. Rızkı verenin peşinde koşarlar yani. Biz rızık peşinde koşuyoruz, nimet peşinde koşuyoruz ama nimeti vereni çoğu zaman unutuyoruz onu tamamen. Hatta o nimet Allah'ın verdiği nimet bizi Allah'ı unutturmaya vesile oluyor, sebep oluyor. Bu da bir büyük yanlışımız. İnsanların yanlışı yani insanlığın yanlışı daha doğrusu. Onun için Kur'an-ı Kerim'de وَقَدِيلٌ مِّنْ اِبَادِيَا شَكُورٍ diyor Allah. Benim gerçekten şükreden kullarım çok azdır. Allah bizi şükredenlerden eylesin. Nimetin sahibini bilenlerden, tanıyanlar. Nimet derken sadece evlat, mal, mülk falan filan değil. Sağlık, sıhhat, akıl, nimet buraya gelmek. Ben camide diyorum. Sakın böyle gelip namaz kıldık falan diye kibirlenmeyin. Allah'a şükredin. İstediği halde gelemeyen hastalar var cuma namazına. Siz kalkmış gelmişsiniz. Neye kibirleniyoruz? Şükret Allah'a. Allah seni huzuruna kabul ediyor. Camiye kadar gelebilmişsin. Ayakların tutuyor. Elin ayağın tutuyor. Aklın başında, yerinde. İşte şey öyle diyor. Hazreti Mevlana'ya Buhanedir muhakkik etirmizi. Yok bak mükellef olmanın üç tane şartı var diyor. Mükellef olmak, yani Allah'ın dinin görevleriyle dinin görevlerini yapmaktan sorumlu olmak demek. Akil olmak, bülük çağına ermek, erginlik çağına gelmiş olmak da. İşte 13, 15 neyse hangi yaşta? Şimdi 18'dir kanunen şey olmak. Bizim memleketimiz için 18 yaş son limittir onu da size söyleyeyim. 13 yaşlar. Hatta daha küçük yaşta akıl mı yani mesela kadınlarda doğum yapabilme şeyidir, yaşıdır. Ve yani Urfa'da 12-13 yaşında kızları evlendirirler yani ve o da ana olur. Ama İsveç'te 18 yaşındaki kız daha çelik çomak oynuyordur, sokakta oynar, hiçbir şey yok daha. O bakımdan iklim gibidir. Biz burada daha erikler çiçek açmadan güneyden can eriği geliyor. Bakıyorsun burada erik ağaçları, iklime göre değişir efendim. Kuzeye doğru gittikçe olgunluk yaşı, ağaçlarda da, meyvelerde de, insanlarda da daha geç olur. Güney'e doğru gittikçe Hindistan'da 7 yaşında evlendiriyorlar. İşte onun için şeye takılmayın. Yok bilmem işte Peygamber Efendimiz Hazreti Ayşe ile evlenirken 11 yaşındaymış da, evet 11 yaşındaydı, 9 yaşında nişanlandı, araya hicret girdi Hazreti Hatice'den sonra. Dedi ya Resulallah üzülme dedi işte Ayşe dedi gelinlik çağına geliyor. Hatice annemiz vefat ettikten sonra dedi sana dedi Ayşe'yi nikahlayayım dedi Ebu Bekir. Allah şefaatlerine nail eylesin hepsinin. Ondan sonra araya hicret girdi. Hicretin ikinci senesinde yani Hazreti Hatice'nin vefatından üç sene hatta üç buçuk dört seneye yakın bir zaman sonra evlendiler. O zaman on bir on iki yaşındaydı Ayşe Vaz'a. Efendim peygamberimiz çocuk yaşta. Ya herkes on iki yaşında evleniyordu zaten Mekke'de. O yaşta evleniyordu hepsi. O bakımdan. Orada bir şey yok. Sıcak memlekette. 11 yaşında, 12 yaşında şey oluyor. Brezilya'da da geçen sene gazete yazmıştı. 9 yaşında bir kız, ikiz doğurmuş falan diye. Evet. Orası da sıcak ülke çünkü. Brezilya tam orta kuşak. Bunları bileceğiz. Çıkıyor bir gavur, kendi memleketine göre. O i̇şte o George şeyden dediğimiz. Bir Arnold var İngiliz, bir de İsveçli bir tarihçi var. Peygamberimiz hakkında. Bunları, bu iftiraları atan onlardır. Şey edeceksin. Yani iklimi biliyorsan, gelenekleri biliyorsan, oradaki evlenme yaşını biliyorsan, zaten yadırganacak bir şey yok. Tuhaf bir şey yok ortada. Normal. Ama ya anormal geliyor. Allah Allah. 11 yaşında, 12 yaşındaki kızla Peygamber koskoca adam evlenmiş falan. Gibi. Bizimkiler onun düdüğünü çalıyorlar. Lan sen kendi ülkene baksana. İşte Erol'la, rahmetli Erol Güngör'le konuşurdum. Hoca dedi, bu sosyolojinin dedi, taklidi olmaz dedi. Her milletin kendine göre tarihi var, kendine göre kültürü var, kendine göre dili var. Biz Avrupa'dan sosyoloji almayacağız dedi. İlim almayacağız. Metot alacağız dedi. Onlar kendi ülkelerinde, kendi İnsanlarının, kendi toplumlarının yapısını hangi metotlarla etüt ettiler, nasıl bir netice ortaya koydularsa biz aynı metotları alacağız. Kendi kültürümüzü, kendi tarihimizi, kendi insanımızı, kendi adetlerimizi, folklorumuzu el yiyerek oradan bir sonuç çıkaracağız dedi. Sosyal ilimler de şey olmaz dedi. Bir taklit veya hatta adaptasyon olmaz yani. Onu al. Şimdi biz Fransayı benzemezsin. Fransız olamazsın. Mümkün değil. Fransa'nın tarihi başka, iklimi başka, gelenekleri başka, dini başka, örfleri başka. Mesela söyleyeyim size şimdi. Bir Alman yeni evli karşılaşıyorsun. Her yerde bu misali veriyorum. Camide de söyledim. Ya. Ya karşılaşıyorsun, aa markette veyahut da yolda giderken, selam aleyküm, ya sen Hans, evlenmişsin falan ne? E evlendik diyor falan, yanında da eşi var. Ay diyor, ne kadar güzel bir eşin var diyorsun falan. Karı hoca sana teşekkür ederler, bunda hiçbir art diyet falan düşünmezler. Sen bunu bir Diyarbakırlı'ya söyle bakalım, karın çok güzelmiş de bakayım sana. Buyur. Bu, bu zihniyet işte. Urfalı'ya da diyemezsin, Kastamonu'lu'ya da diyemezsin hatta selam bile vermeyeceksin. Görmezlikten gelip geçip gideceksin. Yanında işi var çünkü. Ayıptır. Yolda onu önünü kesmek falan. Eğer çok kısım akraba, çok yakın komşu değilsen böyle hiç görmezlikten gelip gideceksin. Bunlar biz işte bir tarihimiz, geleneklerimiz, bizim iffet anlayışımız, namus anlayışımız. Benim birçok arkadaşımın annesinin ismini bilmezdi. Vallahi öldükten sonra öğrendim ya çoğunu. İdris'in annesi. Komşumuz. Beraber oturuyoruz aynı apartmanda, aynı evde. Şimdi Ali'nin annesi. Ben ne bileyim ben. Babası da söylemez zaten annesinin ismini. Bizim çocukların anasıdır işte. Sen anlayacaksın. Çocukların anasıdır onun, onun adı. Bizim arkadaşım arkadaşımız Ali'nin annesidir, İdris'in annesidir, Ahmet'in annesidir falan. Böyle. İs, i̇smini bile söylemezler. Ayıptır bir insanın, erkeğin, kendi karısının isminden ismen bahsetmesi. Aşkta da öyledir. Aşık sevgilisinin ismini söylemez. Evet. Biraz galiba şey ediyoruz mi? sert mi konuşuyorum bilmiyorum. Uyanacağız arkadaş, uyanacağız. Gavurun ağzına bakıp da gavur bizi nasıl tarif ediyor, onlara inanmayacağız. Sen kendini tarif edeceksin. Kendi tarihinle, kendi dilinle, kendi dininle. Sen Türk ve Müslümansın, Fransız olamazsın, İngiliz olamazsın, Alman olamazsın. İstediğin kadar özel. O zaman zübbe olursun. Yani öyle diyoruz zaten. Şeye, çok kızdım da o şeye. Bu o... Diriliş Ertuğrul'u şey, kelebek altın kelebeğinde falan. Butsam yani tokatlayacaktım o. Hayvan herifi, eşek. Bizim aydınımız kadar kendi dinine, kendi geleneklerine, kendi kültürüne düşman dünyada başka bir aydın zınıfı yoktur. Bu 150 senedir böyle oldu. Ta tanzimattan beri başladı bu. Türk adam olmaz, Türk hiçbir şey değildir, biz adam olmayız, biz değiliz falan diye. Bu milletin canını okudular. Sonradan da baktık adammışız ya. İşte, işte 15 Temmuz'da göründü. Milletin ne mal olduğu, nasıl bir millet olduğu. Gelsinler milliyetçilik nedir, millet olmak nedir öğrensin. Bütün dünya öğrensin. Onu ayrı kızıyorsun. Müezzin kalkıyor, burada Arapça ezan okuyor. Allah. Ya o sen Sudan'da mı okuyorsun bu ezanı? Bu Türk milletinin öteden beri okuduğu bir ezan geleneği var şunu Türk uslu buyla okusana. Hacca gitmiş gelmiş orada duymuş. Hacda okunan ezanlara ben dörtten fazla not vermem en iyisine. Hiç birisi sınıf geçemez benden. Çünkü müzikal değil. Çünkü lezzetli değil. Çünkü ha Şam biraz işte şey eder benzer. O da bizim etkimizle. Mısır'da biraz var müzik. Onun dışında çölde ne gezer müzik ya? Çölden getiriyorlar, sesi var işte siren gibi bağırıyor. Allah! Bu ezan bu değil. Mahallenin müezzini iki defa hacca gitmiş, bir ümreye gitmiş. Oradan bana ezan getiriyor. Türk milletinin gerek din konusunda, gerek dine hizmet konusunda, gerek mimaride, gerek edebiyatta hiçbir İslam ülkesini taklide ihtiyacı yoktur. Kim ne öğrenecekse bizden öğrenecekler. Biz temsil ettik çünkü 600 senedir, 700 senedir, hatta 1000 senedir Malazgirt'ten beri. İslam'ın en ön safında bütün İslam dünyasını biz temsil ettik. Biz öncülük yaptık. Bizim musikimizin de, edebiyatımızın da, şiirimizin de hiçbirinde benzeri yoktur. Bir istiklal marşımız var. Buyurun dünyada işi yoktur, dünyada. Bakın bütün istiklal maçları tercüme edin Türkçe'ye. O kadar yoz, o kadar yobaz kalır ki ötekiler. Onun için sen sendeki değerleri bilmiyorsun. Onu bırakıyorsun. Şurada burada gördüğün şeylerle gelip yeniden bir kültür oluşturmaya çalışıyorsun. Ben olsam yasaklarım. O müezzini de işten alırım. Şunu adam gibi Türk üslubuyla oku. Öteden beri hafız samiler, hafız cemaller, işte ondan sonra hafız süleymanlar, hafız kemaller bu ezanı nasıl okudularsa öyle oku. Ezanı o bozuyor, öteki bilinen filmi öteki bozuyor, kültürü o bozuyor, dili bir başkası bozuyor. Siz biliyor musunuz Türkçemizin şeyi başındaki adam, Türk Dil Kurumu'nun başındaki adam, Ermeni senelerce Türk Dil Kurumu'nun başında kaldı. Agop açar, Adı, adıyla sanıyla yani şey, orada ve bu yeni Türkçe, uyduruk Türkçeyi o getirdi. Onun için sen şimdi büyük nutku da okuyup anlayamıyorsun. Ben de birinci baskısı var, Atatürkçülere diyorum zaten. Sen diyorum büyük nutku okudumu? mu? Daha bir tane rastlamadım, Atatürkçüyüm deyip de büyük nutku okuyan tek Allah'ın kulunu rastlamadım. Ben onu en azından üç defa okumuşumdur. Bazı yerlerini on defa okumuşumdur. Altı çizilidir. İlk baskısı 1928'de Harf İnkılabı'ndan önce basılan iki cilt. Kocaman böyle büyük tutuk. Şahane bir dil var orada. Şahane. Atatürk'ün kullandığı dil. Harika bir dil. Sen hem Atatürkçü olacaksın hem Atatürk'ün dilini bozacaksın. Zaten şimdiki şeyler anlayamaz onu. Üç defadır sadeleştiriyorlar, özetliyorlar, sadeleştiriyorlar. Zaten hiçbirisi, o cümlelerin hiçbirisi Atatürk'ün sözü değildir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir dedi Atatürk. Ondan sonra şeydir, ne yaptılar şimdi meylesin Egemenlik yaptılar onu. Egemen, ege ne ne demek ya? Ege, bu testere ege falan o şey malzemesimizdir. Ne demek Allah aşkına? Niye hakimiyet değildi? Dil bozuluyor, din bozuluyor, adetler bozuluyor. İşte orada konuşuyorum. Bak Danil yok. Simit yiyeceksin. Milli olanı yiyeceksin. Senin olanı yiyeceksin. Evet. Efendim yok şu şey mi? Ulan döner kebabın canı mı çıktı? Almanlar geberiyorlar. Bütün şeylerde Bizimkiler oraya döner kebabı götürdüler. Bayılıyorlar Almanya'yı. O kadar lezzetli bir yiyecek ki harika bir şey. Bizimkiler yok gidiyor şey yiyor. İşte kiçim bilmem ne falan filan. Evet. Millet olacağız. Millet olmak da kültürüne sahip çıkmak demektir. Adetlerine, geleneklerine, din ulularına, büyüklerine... Mevlana'sına, Yunus'una, Şeyh şaban Veli'sine gittim. Çarşamba günü Şeyh Şaban-ı Veli'ye gidiyoruz. Mehmet Çiftçi var, oranın imamı, caminin imamı. Tanışıyoruz. Dedi ki gelin dedi size Kastamon'un şeyi yaptım dedi. Mutlaka öğlen dedi cami oran. Bir de geç kaldık tabi camiden bir saat öğleden sonra gittik. Yollar tabi şey. Neyse vardık. Namaz kılınmış. Ama avlu dolu. Cami dolu, türbe dolu. Ben de evvela cenaze mi var acaba falan dedim. İmama sordum çiftçiye ya dedim çiftçi hoca. Ne var bugün burada dedim falan ya. Geçilip çıkılmıyor yani avlu dolu. Türbenin içi dolu, cami dolu. Hocam bir şey yok dedi. Dedim ya bu kalabalık ne dedi. Ya hocam dedi her gün burası böyle dedi. İşte Kassam'ın köylerinden gelirler dedi. İşlerini bitirirler. Geldikten sonra bir Hazreti Pir'i ziyaret edelim, dua edelim de öyle gidelim derler diyor. Halk dinine sahip. Mevlana'ya gidiyorsun. Mesela hiçbir şey yok. Salı günü gidin. Her hafta bir haftanın ortasında. Bakıyorsun dolu. Millet kuyrukta. Halk dinine, büyüklerine hürmetkar ve sahip çıkıyor. Bizim aydın problemimiz var. Aydın denilen o zübbelerden işimiz var bizim. Başka şeyimiz yok. Ha. Onlar yabancı kültürü bize aktarmaya çalışıyorlar. Biz de kabul, etmiyoruz işte. kabul etmiyor işte. Dünya kabul etmiyor. Kayn uyuşmazlığı var. Ben çok iyi müzik, müzik bilirim. Ben müziğin bütün formlarını bilirim. Türkü, uzun hava, gazel, şarkı, İlahi, mevlet, Kur'an, Kur'an hocasıyım Senelerce, 40 sene Kur'an hocalığı yaptım. Ezan, ilk vazifem üç sene vekil müezzinlik yaptım daha 15 yaşında, 16 yaşındaydım. Böyle. Niye söylüyorum bunu biliyor musun? Çin içen konuşuyoruz. Ya Çin içen dedim. Benim kulağım. Müsikiye çok yatkın, çok kendi milli müzikemizin bütün formallı, formlarını da bilirim. Türkülerinden dinlem ezanına kadar, Mevlidinden Kur'an'ın tilavetine kadar. Fakat dedim ben bu şey Batı müziğini dinlerken, Bach'ı dinliyorum. Ulan bir şey anlamıyorum. Ondan sonra Mozart diyorlar, anlamıyorum. Rivalde diyor. Dinliyorum, dikkatle dinliyorum. Kendimi vererek dinliyorum. Hiçbir zevk almıyorum. Benim kılımı kıpırdatmıyor. Çiniçen Bey o zaman hayattaydı. Dedim ya ben bu kadar dikkatle, zevk alıp bir şeyler öğren yani bana bir etki yapsın diye düşünüyorum dedim. Bunun hikmeti nedir dedi? O musikiden dedi. Zevk alabilmek için Vücudunda domuz kanı olması lazım. Sen domuz eti Su onun için olmazdı. <gülüyor> evet. Yani anlamaz birisi değilim. Çok iyi anlarım ama bir türlü batı müziğinin hiçbir formuna. Yani ne klasik batı müziği ne öteki zaten o de soğuk suya atmışın gibi. Ciyak ciyak bağırıyor, ona da müzik diyorlar işte öyle. Ya, ya falan nedir bunlar? Kedi mi bilmem hayvan sesleri falandır. Bunların musik ile falan da alakası yoktur. Kendi musikine sahip çıkacağız onun için diyorum. Evet bugün biraz böyle oldu kusura bakmayın. Hazretim Evlana'yı da hadi bu devam edecek haftaya yine buradayız inşallah. Zaten bizim dersimiz aşktır ama. Dün de aşktı, bugün de aşk, yarın yine aşkı anlatacağız. Çünkü aşksız hiçbir şey olmaz. Bilmeden sevemezsin, onu da söyle. Bilmek sevmenin şeyidir. Ne kadar çok bilirsen o kadar çok seversin. Ne kadar iyi bilirsen o kadar çok seversin. Çok iyi bilirsen vazgeçemezsin ondan sonra. Bilmek sevmenin birinci basamağıdır. Din nedir diye sorsalar bana. Bilmek, sevmek ve vermektir. Bunun dışında bir din yoktur. Vermek derken fedakarlık diyorum. Sevdiğin din uğruna fedakarlıktır. Ben bu Müslümanlıktan nasıl menfaat elde ederim demek değil. Ben bu din için bu nasıl bir hizmet üretirim, nasıl bir şeyler faydalı olabilirim. Hiçbir şey yoksa çocuğuna besmeleyi öğret, Rabbiyesini öğret. O da bir hizmettir. Bilmiyor çocuklar. Öğret, besmeleyi öğret. Yeme'ye eskiden biz böyle hep beraber besmele çekerek otururduk. Böyle sofrada. Ayıptı besmelesiz oturmak. Ben hoca çocuğu olduğum için söylemiyorum. Bütün köyde öyleydi. Bütün akrabalar, bütün tanıdıklar öyleydi. Besmelesiz iş görmek çok ayıp bir şeydi yani. Böyle. Hamba sofraya otururken besmeleyi biraz sesli çekmek lazım unutmuş olanlara örnek olmak için onlara da. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim dedin mi zaten herkes senden sonra o çekmeyi unutanlar da seninle beraber besmele çekerler. Elhamdülillahi gözle söylemek lazım. Ben doydum siz de çekilin manasına. Eğer hele yabancı varsa sofrada elhamdülillahi gizli söyleyeceksin. Çok ayıptır. Hatta doymuş olsan bile misafirle beraber yermiş gibi yapacaksın. İşte alıp böyle işte fazla çiğneyeceksin. Küçük küçük lokmalar alacaksın. İdare edip oyalayacaksın o doyuncaya kadar. Çünkü sen elhamdülillah deyip çekilince... O da galiba bu iş bitti diyerek yara karşı yara aç yara top çekilir. Bunlar usul bunları bize öğrettiler. Evet. Eğer sofrada yabancı misafir varsa besmeleyi sesli olarak elhamdülillah gizli olarak çekeceksin ve mümkün mertebe misafir elhamdülillah deyip doyuncaya kadar da ona iştirak edeceksin ki adam mahcup olmasın diye. Bunların hepsi usuldür erkandır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, sevgiyle selamlıyorum. Allah bizi, şu duayı yapıyorum her zaman, bizi kendisine layık kul eylesin. O, o kolay bir şey değildir. Allah'a layık kul olmak iki şeyle olur. Birisi tevbe, ikincisi şükür. Günahlarımıza tevbe edeceğiz, nimetlere şükredeceğiz. İkincisi, peygamber efendimize layık ümmet eylesin. O peygamberi tanırsak, bilirsek, onu, onu taklit ederek, onun yolundan, onun izinden giderek, zaten isri dediğimiz, isrine Nebi, sünnet de o manaya gelir zaten. Peygamberin izini sürmek manasınadır. Evet. Üçüncüsü de, o ecdada layık millet eylesin. Allah'a layık kul, i Muhammed Mustafa'ya layık ümmet.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 Demler, safalar ziyade ola. Demi Hazreti Mevlana, Sırrı Cenabı Şemsi Şems-i Tebrizi, Kerem'i Hazreti i̇mam Ali, şefaat Muhammedin Muhammed'inin Ümmi, Rahmeten lil alemin, hu diyelim. Hu, eyvallah, hayırlı dersler sağ ol. Hayırlı geceler